Bunlar ibadet yapıldıkları günlere göre zarflarına kıymet ve değer kazandırırlar. Ramazan mübarek bir aydır. Ramazan ayında Cenab-ı Hak rahmetle tecelli eder. Ramazan ayında yağmur yağıyor gibi müminlerin iç alemlerine, ruh dünyalarına ilahi, ilahi alemden, ulûhiyet aleminden tabir caizse meltem gelir, esinti gelir. Dikkat buyurun. Siz ay olsanız Ay sizi ay yapsalar Recep, Şaban, Ramazan. Her ay kuyruğa girecek diyecektir ki ben de bu tecelliye masar olmak istiyorum. Sizin şemsi aylarınız içinde ayları bu tecelliye bütününü masar edemezsiniz. Mutasılan Ağustos ayında oruç tutulsa hep Ağustos ayında oruç tutulur. Temmuz bu feyizden, bereketten mahrum kalır. Haziran bu feyizden, bereketten mahrum kalır. Mayıs bu feyizden ve bereketten mahrum kalır. Halbuki makru alemde Cenab-ı Hakk'ın zamana taktığı veya evukata taktığı bu zaman parçaları ve kareleri, bunlar da tecelliden nasipdar olmak isterler. Öyleyse hayatın her gününde Ramazan, hayatın her gününde Kurban, hayatın her gününde Kadir Gecesi dönecek ki rastasın. Günler dönmezse, aylar dönmezse daima Kadir Gecesi bir güne münhasır kalacak. Kurban Bayramı bir günemin hasır kalacak, Arafat bir günemin hasır kalacak. Fakat huzuru Kibriya'da ve Mevla'da günler, misal alemindeki şekilleriyle sıraya girdikleri, tertibe girdikleri zaman, hepsinin üzerinden eyyâm-ı teşrik geçtiği görülecek, Kurban Bayramı geçtiği görülecek, Kadir geçtiği görülecek, Ramazan geçtiği görülecek. Bu yönüyle de diyoruz ki, mazrufun, zarfın içindekinin yümlü, bereketi, hayrı, nuru zarfa sirayet etsin diye kıymetli mektupta sık sık zarflar değiştiriliyor. Hepsine kıymet atfedilsin diye. Bir diğer yönü, fukaranın hakkı düşünülür, haç gibi, zekat gibi meselelerde. Çünkü 36 senede bir, fakir taifesi bir sene kazanmış olur. Siz kamera aylara göre zekatınızı vereceksiniz. Bu sene vereceksiniz. Ertesi sene 10 gün evvel vereceksiniz. Seneyi devreye tamamlanıyor. Ertesi sene yine 10 gün evvel, ertesi sene yine 10 gün evvel ama ister Ramazan'da verin, ister Şaban'da verin, ister Şeval'da verin. Nerede verirseniz verin. Zekatı verdikten sonra sene bitince yine zekat vereceksiniz. 36 senede fakir bir sene kazandıracaksınız. Fakir 36 sene şemsi takvime göre yaşamış olacak fakat kameri takvime göre 37 defa zekat almış olacak, devlete 37 defa vergi verilmiş olacak, zimmiler 37 defa 36 senede haraç ve cizye tediye edecekler. Ve kafirlere karşı biz de 37 sene onlara göre 36 sene dış ticareti açısından bir iktisatçı kafasıyla bu mesele düşünülürse daha ne nef'i var onu siz hesap edin. Bilemediğimiz daha ne hikmetler vardır ki Cenab-ı Hak evkati kamere takmış onunla çeviriyor ve bizim ibadeti taat günlerimizi onunla tanzim etmiştir Allahu alem. Recep ve Şaban aylarının efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı orucu geçirmiş midir? Biz devamlı tutsak ona muhalif olur mu? Bu mevzuda iki hususu anlatayım. Allela Ramazan-ı Şerif'in dışında anamız Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Radiyallahu Anh'a Efendimizin muhtakil oruç tuttuğu rivayet edilmemektedir. Efendimiz devamlı hiçbir ay oruç tutmamıştır Ramazan başta. Efendimiz fıtri hayatın talimcisidir. Öyle oruç tutmuş, öyle namaz kılmış, öyle ibadet etmiştir ki fıtratı beşere çok uygundur. Hiçbir selim tabiat ve fıtrat Efendimiz'in ibadeti, saatini reddetmeye mecal bulamayacaktır. Diyor ki yine büyük anamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutarken zannedersin ki devamlı tutuyor. Bir de bakarsın ki yiyor Efendimiz zannedersin ki hiç oruç tutmuyor Ramazan'ın dışında. En çok orucu Şaban-ı Şerif'te tutardı. Fakat Şaban-ı Şerif'i de bütünüyle oruç tutmazdı. Ama çok tutardı, öyle zannederdi ki biz sabani şerifi bütünüyle oros tuttu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ibadetü taat adeta belli olmazdı. Belki her gün aynı hamule altında bulunurdu, da her ay aynı hamule altında bulunurdu da, insanların gözünde hemen belirecek, sebellir edecek, dikkatlerini çekecek şeylerden sebefki buyururlardı. Kendisiyle beraber yürüyen insanların zaafını hesaba katardı. Zayıfların ayağıyla yürüyün söylediği sözüne kendisi uyardı. Zira muttasır Şaban'ı oruç tutsaydı herkes tutacaktı. Ramazan oruç tutsaydı herkes tutacaktı. Nitekim salm-i misal yapıyordu. İki gün, üç gün iftar etmeden oruç tutuyordu. Bereket bayrama üç gün kala, sahabe da tutmaya başladılar. Bir, iki oldu, Efendimiz hiçbir şey yemiyor. Biraz da hitap etti onlara, ''Siz yayın buyurdular, ''İştarda yayın, sahurda da yayın. bana bakmayın, beni Allah yediriyor ve içiriyor, açlık hissetmiyorum.'' buyuruyordu. Bununla beraber Cenab-ı Hak ona ''ye ve iç'' diyordu çünkü beşerden bizim mükezabihimiz idi. Azab-ı kiram da tutmaya başladılar, bayram gelmezeyse bayırlık dökülenler olacaktı. Fakat bayram geliverince iki gün misalle kurtuluverdiler. Onun için Efendimiz ve sellem, hayati olarak insanı zorlayan bütün amiller karşısında dağ gibiydi. Çocukluğumuzda ona ait menkibeleri okumuştuk. Ebu Cehil'le bu esatirde Efendimiz'i güreş tuttururlar. Ben mâne olarak hakikaten ah, bunu kabul ediyorum, mâne olarak yani vaka öyle vaka cereyan etmiştir değildir. Mâne olarak Efendimiz'in böyle rasih bir ağaç gibi, Hiçbir şeyin kendisini devremeyişini ifade eden bu vakayı kabul ediyorum. Ebu Cehil ile güreş tutuyor. Bilmiyorum ciddi hadis kitaplarında böyle bir şey yoktur ama etkiler bir olarak bize anlatırlar bunu. Efendimiz ve meydana çıkınca hisbeti misbeti de yok, öyle elbisesiyle Yağlanmamış da Ebu Cehil diyor ki sen benimle alay ediyorsun. Ve onun da Ebu Cehil'in sırtını da çok geniş gösterirler, 8 karıştı derler. Efendimiz ve buyuruyor ki, güreşte yağlanmak, şifret yemek bunlar karşı tarafa hile yapmanın ifadesidir. Güreş tutacaksak hile yapma lüzum yok yani, senle ben biz de burada göstereceğiz millete. Haşa işte Efendimiz böyle gösteriş şimdi iş yapmaz. Vakayı anlatırken de kritiğini yapıyoruz. E nasıl olacak? Şimdi buyuruyor ki Efendimiz, ben şimdi böyle ayakta duracağım, sen zorlayacaksın bana. Eğer beni bir adım sağa sola ileriye Asya'ya götürürsen, ben yenilmiş sayacağım kendimi. Ondan sonra hamleyi ben yapacağım. Ve müşahitlerin müşahedesi, Efendimiz dimdik durdu. Everest sebezi gibi, rahatsız ülketen. Ebu Cehil geldi, zorladı, zorladı, zorladı, bir adım attıramadı. Gitti oturdu, biraz dinledi, sigara içiyorsa içti. Geldi bir daha zorladı, zorladı, zorladı. Yine hareket ettiremedi, gitti biraz daha dinledi, geldi, kıpırdatamayınca terledi, ter tabanından çıktı. Ve dedi ki: "Ya Muhammed, sende büyük bir sihir var. Vallahi daha zorlasaydım onu koparırdım ben." dedi. Sıra efendimize gelince, efendimiz bir tuttuğu gibi gün diye yere vurdu ve damlı yarılı verdi, sırtı yarılı verdi adamın. Ve diyor ki: "Rabbin." Bedir de sırtı yere gelince Efendimiz İbni Mesud'a buyurdular İbni Mesud onun çobanıydı kellesini kesme şerefi ona nasip oldu. Git bak onun sırtına ben çocukken güreş tutmuştu delikanlıyken onu yere vurdum sırtı yarılmıştı böyle. İbni Masud'a diyor ki ben maksimum katen yumruklarım içine girecek kadar bir boşluk vardı sırtında. Bu üstüre. Sure. Fakat bu üstüre sure bana bir şey anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müthiş iradesini, insanın başını döndürecek gücünün, sayı hadislerde deniyor ki sahabelerim biz aramızda efendimizi beşeri garize, erkeklik hormonları yönüyle 30 insan kuvvetinde görüldü. Başka bir rivayette 30 peygamber kuvvetinde görüldü. Her nebi 25 beşer kuvvetindedir. Ama siz bu İsmet abidesine bakın ki 25 yaşına kadar bir kadının yüzüne kaşını, kapağını kaldırıp bakmamış ve Hz. Hadise kendisine anlatırken ona buram buram ter düşmüş karşısında, kendi cesaret edememiş. Bu kadar şiddetli arzu ve kançılayıcı istek karşısında, ihbetine, senin ihbetine şu kondu, bu kondu bilecek sözü söyletmemiş. İşte eski kafirler, işte yeni münafıklar, Resul-i Ekrem'in adına ben hodri meydan diyorum, sahir desinler, mecnun desinler, fakat iffetinde şu vardır diyemeyecekler, rahsız bir insandır. Her meselesi de böyledir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin. Oroz tutma mevzuunda da öyle, fakat o beşere rehberlik yaptığı için bizim ayağımızla yürümüştür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Siyru ala seyri ad'atikum. Fikhi yönüne meselenin gelince, üç aylarda muttasıl oruç tutmak mekruhtur. Çünkü Rasulü Ekrem yapmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Alham halk, Receb, Şaban, Ramazan oruç tutarlar mekruhtur. Belki Efendimizin, Sahabe Kiramın en abit ve zahitlerine tavsiye buyurduğu oruç şekli kudur. Kime? Abdullah bin Amr bin Asa. Kime tavsiye buyurmuştu? Ebu Qatadayar radıyallahu anh. Kime tavsiye buyurmuştu? Selmanu Farisiyar radıyallahu anh. Ne demiştir Abdullah bin Amr bin Asa? Evlendiği zaman bu adam hanımın benim manevi kemalatıma mani oluyor diye günlerce yanına gitmemiştir gidersem ibadetimi aksatır, babası gelir, o Anrıbna'a sorar, gelinim nasıl, çocuk geliyor mu, vallahi çok iyi ama namaz kılmadan, oruç tutmadan başka bir şey bilmiyordu. Ya Resulü Ekrem'e şikayet edilir mesela, der ki ya Resulallah ben ibadet yapmak istiyorum, böyle bir insan, ben ibadet yapmak istiyorum, o asrın devleri bunlar. Kur'an okuması öyle, hanımdan tevakkisi öyle, oruç tutması öyle, Resul Aleyhisselam mecbur eder. Allah'ın üzerinde hakkı var, nefsinin üzerinde hakkı var, ailenin üzerinde hakkı var. Her hak sahibinin hakkını vereceksin. Gider hakkını verir her hak sahibinin. Oroş tutmak istiyorum. Evet oruç tut. Her aydan üç gün. Ey yani Kameri ayların 13, 14, 15'inde oruç tut. Daha fazlasını yapabilirim ya Allah, Her Perşembe, Pazartesi oruç tut. Daha fazlasını yapmaya muktedirim ya Resulallah! Ey Yâmi Savmi davut orucunu tut, bir gün tut, bir gün ye. Daha fazlasını yaparım, hayır daha fazlası yok. En faziletli oruç budur buyurur, bağlar Allah Resulü. Mutfasıl oruç yok. Bu arada Muharrem ayında oruç tutmak, Şaban-ı fazla oruç tutmak var, fakat mutfasıl Recep Şaban orucu yoktur. Kitabullah'ta yoktur. Sünnet-i Resulullah'ta yoktur resul hayatında yoktur, kütüb-i fıkhiye yoktur, bir gün tutup bir gün yesinler. Mutfasıl oruç tutma insan alışır, oruca faydası yok. Oruçtan maklum olan tesir kaybolur. Bir gün tutup bir gün yiyeceksin, nefsi terbiye için. Tedabet açısından da hijyen açısından da münekaçası yapılabilir bu işin. Böyle olmasında fayda olacağını hekimler söyler gibi geliyor bana, isterseniz sorun. Kutuplarda nasıl oruç tutulacağı soruluyor, izah eder misiniz? Bu mesele de çok evvel sorulmuştu. arz etmeye çalışmıştım. Gecesi ve gündüzü olan yerin imtakiyesi kullanılacak, kütüb-i öyle diyor. Mesela üç ay gece devam eden yerde, oraya en yakın bir yerde, gecesi ve gündüzü beş vakit namazı olan yerin imtakiyesi alınacak, o üç ay devam eden gün parçalanacak, bir kısmı gece, bir kısmı gündüz farz edilecek. Gündüzler oruç tutulacak, geceler ibadet-i taat yapılacak. Namazlar da yine o yakın yerin imtakiyesine göre cereyan edilmiştir. Bu mesele şimdi kütüb-i çok böyle açıklığıyla anlatılmıyor. Var da ta İmam-ı Şafii'den bu yana meseleler üzerinde durulmuş. Oralarda nasıl namaz kılır diye durulmuş. Yeni değil bu mesele. Fakat ne zaman Müslümanlar kutuplara gider, taht kurarlar orada inşallah, o zaman ona dair mahallelerde büyük bahisler açılacak ve yazılacaktır. Acele etmesinler. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. İllahi ta'ala, Fatiha. Allah Ba dek ke